Euzu Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Essalatu vesselamu aleyke ya seyid el evvelin ve el ve ila jami'il enbiya'i vel mursalin ve ila jami'il uliali wal hamdulillahi rabbil alamin Allahum El esma'ul husna çalışıyorduk hep beraber Sıra yedici isim olan Allah'ın El-Vekil ismine gelmişti. İnşallah Allah'ın Vekil ismi ne demektir? Allah'ın Vekil ismi kulda nasıl tecelli eder, etmelidir? Eğer Allah'ın Vekil ismi kulda tecelli etmezse, Kul neyi kaybeder? Hep beraber anlamaya çalışacağız. Önce Allah ayet-i kerimede vekil ismini nasıl tanıtıyor? Allah'a tevekkül edenler nasıl tevekkül etmiştir? Onu vekil olarak kabul edenler, vekil edinenler nasıl vekil edilmiş? Nasıl vekil olarak kabul etmiştir? Önce hep beraber ayetlere bakıp onu anlamaya çalışacağız. Evet, Allah ayet şeride buyuruyordu ve tevekkül al Allah. Allah'a tevekkül et ve kefa billahi vekila. Vekil olarak Allah yeter. Ve men ytevekkül al Allah, fehu ve Her kim ki Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter Eğer biri Allah'ı yeterli görmüyorsa Ona tevekkül edemez Eğer vekil olarak Allah'ı yeterli buluyorsa O zaman ona tevekkül eder Güvenir Dolayısıyla onu kendisine vekil kabul eder. Allah benim vekilimdir der. Evet bir de ne buyuruyordu? İn Allaha yuhibul mütevekkilin. Allah kendisine tevekkül edenleri, kendisine güvenenleri, kendisini vekil olarak kabul edenleri sever buyurdu. Bir de Allah müminleri tarif ediyordu, ne buyuruyordu? İnlemelmi mümin ellediine, ida zikre Allah'e vacilet grubuhum. Müminler o kimselerdir ki gerçek müminler o kimselerdir ki Allah zikredildiğinde kalpleri ürperir, titrer. Ve ida tüliyet <gülüyor> aleyhim ayatuhu zaddethum imana. Onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda evet, onlar imanlarını artırırlar ve وَعَلَى Rabbihim يَتَوَكَّلُونَ Bir de onlar bütünüyle Rablerine tevekkül ederler Rablerine güvenirler Bunlar gerçek mü'mindir Eğer Allah zikredildiğinde kalbi titremiyor Allah'ın ayetleri okunduğunda imanı artmıyorsa, bütünüyle Allah'a tevekkül etmiyorsa, Allah'ı vekil olarak kabul etmiyorsa bu sahte mümin demektir. Diliyle söylemiş, kalbi imanını tasdik etmemiş demektir. Evet. ve ma utitum men şey'in femeta'ul hayati dunya size verilmiş olan şeyler Allah'ın size verdiği ikram ettiği şeyler sadece bu dünya hayatı için evet bir geçimlilik bir nimettir indallahi hayrun ve ebqa lilldine amenu ve ala rabbihim yetevekkelu ama dedi Allah Allah katında olan hem nimet olarak hem de baki olma açısından daha hayırlıdır. Kimler için? İman edip Rablerine tevekkül edenler için. Allah imanla tevekkülü bir arada zikrediyor, ikisi birbirinden ayrılmaz. Eğer biri iman etmişse mutlaka Allah'a tevekkül eder, etmelidir. Etmiyorsa iman yok demektir. İman taklidi demektir. Diliyle söylüyor, kalbi tasdik etmiyor demektir. Evet, Rablerine iman edip Rablerine tevekkül edenler buyurdu. Ahiret nimetleri onlar içindir dedi. Zahiri dünyaya bakıp aldanmayın, o dünya hayatında... Evet, kısacık hayatta biraz sadece geçici bir menfaattır dedi. Evet, Allah tevekkül edenlerin vasıflarını beyan ediyor. Walladine yeşteri bu ne kebair el is. Evet, onlar büyük günahlardan kaçınırlar. Wallfawash. Hayatsızlıktan sakınırlar. وَاِذَا مَا غَدِبُهُمْ يَغْفِرُونَ Onlar kızdıkları zaman da affederler. Bunlar Allah'a tevekkül edenlerin vasfidir. Büyük günahlardan kaçınırlar, sakınırlar. Tuhşattan uzak dururlar. Evet, bir de kızdıkları zaman da evet, öfkelerini, gazaplarını ne yaparlar? Yenerler. Ve mahfiret ederler. Affeder değil, mahfiret eder. Yani karşısındakinin kusurunu görmezden gelir. Sanki hiç o kusuru işlememiş gibi kusurunu yüzüne bile vurmaz. Onu örter. Hiç yanlış yapmamış gibi davranır ona. Allah'a güvenenler böyledir. Çünkü biliyor ki, Allah isimleriyle kuruna tecelli edip onu yeryüzünde halife kılmış. Allah'ın isimleri onda tecelli etmedikçe, kamil manada tecelli etmedikçe o Allah'a halife olmaz. Allah nasıl gıfır ve gıfarsa, mağfiret ediyorsa onun da bunu yapması gerekir. Rabbini yeryüzünde temsil etmesi gerekir. Çünkü ondaki bütün vasıflar Allah'a aittir. O vasıflar onda kemale erince o kamil insan Hazreti insan olur. O da ne yapar? O da Rabbin'e güvenir. Rabbin'e tevekkül eder. Rabbin'e havale eder. Kendisine yapılan evet, haksızlığa karşı, zulme karşı kızmaz. Ne yapar? Kızdığı zaman affeder. Evet. Yine onlar. وَالَّذ۪ينَ اَسْتَجَابُوا li رَبِّهِمْ Onlar Rablerinin davetine icabet ederler. Evet, Rabbinin davetine icabet demek, ona iman etmek demekti. Başka bir ayet-i kerimede öyle buyuruyordu. Sana beni sorarlar, ben yakınım. Bana dua edenin, beni davet edenin duasına, davetine icabet ederim. Söyle onlara, onlar da benim davetime icabet etsinler, bana iman etsinler. Onun için Allah'ın davetine icabet, iman etmektir. Onlar Allah'ın davetine icabet eder, Allah'a iman ederler. وَاَقَامُ السَّلَا Onlar namazlarını ikame ederler. Namazlarıyla... Ayakta dururlar, Allah'ın huzurunda dururlar, Allah'ın huzurundaymış gibi bir hayat yaşarlar. Namazları onlara bunu kazandırır. Namazlarını ikame ederler ve emrüm şure beynem. Evet, onların işleri, onlar kendi işlerini aralarında istişare ile ile. ...yaparlar. وَمِمَّ رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Bir de onlara verdiğimiz rızıktan onlar infak ederler. Bu Allah'a tevekkül edenlerin halidir. Yoksa kuru kuruya ben Allah'a güveniyorum demekle tevekkül olmuyormuş. وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَسَابَهُمُ الْبَغْيُّهُمْ يَتَسِرُونَ Onlar bir haksızlığa uğradıkları zaman yardımlaşırlar, birbirlerine yardım ederler. Evet, Allah kendisine tevekkül edenlerin, Allah'ı vekil olarak kabul edenlerin hallerini beyan etti. Evet, beyan etti. Aynı zamanda bu müminin halidir. İman eden, iman ile tevekkülü bir arada zikretti. İman edenler aynı zamanda Allah'a tevekkül edenlerdir. Tevekkül edenler de Allah'a iman edenlerdir. Evet. اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَّقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Bu başka bir ayet kelimeydi. Evet, onlar namazlarını ikame ederler, kendilerine rızık olarak verdiğimizden infak ederler buyurdu. اُولَٰيكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوا حَقًا İşte onlar hakiki mü'mindir dedi Allah. Onlar gerçek mü'mindir lehum derecatun rabbihim ve mağfiretun ve kerim evet onlar için Rableri katında dereceleri vardır yani imanları ve tevekkülleri nispetinde dereceleri vardır onlar için mağfiret vardır yani Allah onların günahını örtüyor haybini, hatasını, kusurunu, günahını önünde söyleyip yüzüne vurmuyor. Magfiret vardır, bir de kerim bir rızık vardır. Allah'ın ona kerim ismiyle ikrami vardır. Evet, bir de Allah yolunda, Allah'ın rızasını kazanmak için, ebedi hayatını kazanmak için, ahiretini kazanmak için cihad edenler Rablerine tevekkül etmelidir buyurur. Böyle yapanların harini Allah beyan ediyor. اَلَّذ۪ينَ سَبَرُوا وَعَلٰى رَبِّيهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Onlar sabrederler ve Rablerine tevekkül ederler. Bu sefer sabrıyla tevekkülü birleştirdiği Allah, sabretmeyenler tevekkül edemezler, güvenemezler. Eğer Allah'a güvenmişse sabreder. O zaman sabır aslında tevekkülün ürünüdür, tevekkülün sonucudur. Tevekkül etmeyenler sabredemez. Eğer tevekkül ediyorsa, Rabbini kendisine vekil kabul edip, tayin edip, işi, kendini, hayatını, her şeyi ona teslim etmişse, sabredebilir. Yok eğer Rabbine tevekkül etmiyor, ona güvenmiyorsa, onun sabretmesi söz konusu olmaz. Evet, Ebedi hayatını kazanırken sabreder. Çünkü o Rabbine güvenmiştir. Tevekkül etmiştir. وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ Her kim ki cihad ederse, Allah'ın rızasını kazanmak için, ebedi hayatını kazanmak için, çabasını, gayretini sarf ederse, o bunu kendi nefsi için, kendisi için yapmıştır. اِنَّ اللّٰهَ anil alemin. Allah alemlerden müstahınidir. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Kimin ihtiyacı var? Kulun ihtiyacı vardır. Allah yolunda cihad edenin ihtiyacı vardır. Yoksa Allah'ın hiç kimseye, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Allah alemlerden gönidir. Bunu yapan kendisi için yapmıştır. Allah İblis'i huzurundan kovduğunda, İblis insanların tekrar dirileceği güne kadar bana mühlet ver Ya Rabbi dediğinde Allah o mühleti ona vermiş, o da ''Andolsun ki senin silah-ı müstakimin üzerinde oturacağım, gelenlerin önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından gelip onları şaşırtacağım.'' Onları kendime bağlayacağım demişti. Çoğunu şükreder, bulmayacaksın dedi. Şükretmeyenler Allah'a güvenmeyenlerdir. Allah'ın taksimatını kabul edemeyenlerdir. Allah'ın kendisine yaptığı muameleyi kabul etmeyenlerdir. Allah da buyurdu ki: "Qalet hab femen tabi ake minhum ve inne cehenneme czaukum czaen Allah git dedi, kim sana uyarsa, sana tabi olursa hepinizin cezası cehennemdir, bunu bilin dedi. Tam bir ceza dedi Allah, bunun cezası tamdır. Kim şeytana uyarsa, tabi olursa, evet şükretmezse onun yeri cehennemdir, tam bir cezayla cezasını alır dedi. Evet <gülüyor> buyurdu Allah Ve sevziz Men isteta'te minhum Bi sevtike Ve eclib Aleyhim Bi Bi hayleke Ve recileke Ve şarikum Fil emvali ve evladi ve idhum ve ma yuiduhumu şeytanu illa gurura. Allah İblise buyurdu, onlardan gücünün yettiği kimseleri, yani sana uyup tabi olan kimseleri, davetinle şaşırt, sıvarilerinle, yayalarınla, Onları yaygaraya bok, mallarına, evlatlarına ortak ol, kendilerine vaatlerde bulun. Şeytan insanlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez buyurdu Allah. Allah şeytana müsaade etti, davetinle onları şaşırt dedi. Sana müsaade ediyorum. Davetiyle nasıl şaşırtıyor? Eğer biri Allah'ın davetine icabet etmezse, Resulünün davetine icabet etmezse, şeytan davetiyle onu şaşırtır. O da şeytanın davetini doğru zanneder, hak zanneder. Onları yaygaraya boğ dedi. Eğer biri hakkı, hakikati, sirat-i müstakimi görmezse boğulur. Şeytanın gösterdiği yollarda boğulur. Evet. Onların mallarına, evlatlarına ortak ol dedi. Mala şeytan nasıl ortak oluyor? Eğer mal Allah yolunda sarf etmiyor, Allah yolunda infak edilmiyorsa, şeytan o mala ortak olmuştur. Şeytanın yolunda o mal sarf edilir. Evlatlarına ortak ol dedi. Evlatları senin hizmetçin olsun. Analar, babalar kendi çocuklarını şeytanın hizmetine verdiğinde şeytan o evlatlara ortak olmuş olur. O evlatlar şeytana hizmet ediyorsa şeytan anayla babayla beraber o evlatlara da nedir? Ortaktır. Kendilerine vaatlerde bulun. Evet, şeytan vaade bulunur. Şunu şöyle yaparsan böyle kazanırsın, şunu şöyle yaparsan böyle kıymetli değerli olursun, böyle itibar görürsün, böyle yükselirsin, dünya hayatını şöyle cennete döndürürsün diye vaade bulunur. Allah ne buyurdu? Şeytan insanlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Şeytanın bütün vaatleri bir aldatmacadır dedi. evet devam ediyor inne ibadi leyse leke aleyhim sultan gerçek şu ki muhakkak ki benim kullarım üzerinde senin hiçbir yetkin olmayacak senin hiçbir sultanlığın olmayacak benim kullarım üzerinde dedi inne ibadi benim kullarım üstünde. Bana av dolanların üstünde senin bir sultanlığın yoktur dedi. Bir gücün olmaz dedi. Kefa bi rabbike vekila. Evet. Vekil olarak Rabbin yeter dedi. Onlara vekil olarak Rabbin yeter. O gerçek manada Allah'a abdolmayı kabul etmiş. Abdolan kullarıma vekil olarak ben yeterim dedi. Neden? Çünkü onlar Allah'ı vekil olarak kabul etmişler. Şeytan onları yaygaraya boğamaz. Mallarına, evlatlarına ortak olamaz. Onlara boş vaatlerde bulunamaz. Çünkü onlar şeytani dinlemiyor. Çünkü onlar Rabbini dinliyor. Rabbini dinlemeyenler şeytani dinleme tuzağına düşer. Evet, şeytani dinleyenler, şeytana abd olanlar, Allah öyle buyuruyor bir ayet-i kerimede, Şeytana avdolmayın dedi. Ya beni Adem en la te'abdu şeytane innehu lekum aduun mübin Ey Adem oğulları, ey insanlar şeytana tapmayın. O sizin apaçık düşmanınızdır apaçık düşman demek, sen bunu görüyorsun demektir. Sen bunu biliyorsun demektir. Ben bunu sana haber vermişim demektir. وَاَنِعْبُدُونِ هَزَا سِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ Sadece bana abdolun. Sırat-ı müstakim budur. Eğer biri Allah'a abdolmadıysa, sırat-ı müstakimde durmadıysa ne olur? Şeytana abdolur, şeytana kul olur. Şeytana abd olanlar, şeytana kur olanlar da tıpkı şeytan gibi ne yapar? İnsanları yoldan çıkarmaya çalışır. Allah'tan, Allah'ın yolundan başka tarafa davet etmeye çalışır. Sadece davetle yetinmez. Nasıl ki bütün peygamberlere karşı şeytan ve ona abd olanlar mücadele etmişse, her bir insan için aynı şey geçerlidir. Şeytan ve ona abdolanlar olanlar beraber çalışır. Allah onun için, Nas suresinde ne buyuruyordu? Minel cinneti ve nas. O şeytanlar cinlerden de olur, insanlardan da. Onlardan Allah'a sığın dedi. Allah onları anlatıyor, şeytana abdolanları olanları anlatıyor. Onlara uyma, onlara tabi olma buyurdu. Onlar tuzak kurar buyurdu. Ve arid anhum ve tevekel Allahi ve kefa billahi Allah onlardan yüz çevir. Allah'a tevekkül et, Allah'a güven. Vekil olarak Allah yeter dedi. Vekil olarak Allah kafidir dedi. Yani şeytanlardan ve şeytana olmuş olanlardan korkma dedi, endişe etme dedi. Senin vekilin Allah'tır. Eğer sen müminsen, vekilin Allah'tır. Allah'ı vekil edin, onlardan da yüz çevir. Onlarla uğraşma, meşgul olma. Onlardan endişe etme dedi. İnne hu leysa lehu sultan. Alallazina amenu ve ala rabbihim tevekkelu. Onun şeytanın iman edip Rabbine tevekkül edenler üzerinde hiçbir gücü, hiçbir hakimiyeti yoktur. Şeytan hiçbir şekilde iman edip Rabbine tevekkül edenler üzerinde hiçbir şekilde etki edemez. Etkisi olmaz dedi Allah. Eğer şeytan birini etkiliyorsa, etkisi altına alıyorsa, başka tarafa sürüklüyorsa, onun imanında ve Allah'a tevekkül etmesinde, Allah'ı vekil olarak kabul etmesinde, Allah'ın vekil ismine iman etmesinde sorun var demektir. Çünkü imam, emniyeti gerektirir, emin olmayı gerektirir. Allah'tan emin olmayı gerektirir. Biri Allah'tan emin değilse, yolunda yürümez. Allah'ın sözünü dinlemez, kelamını dinlemez, emrini dinlemez. Sevmez, itiraz eder. Evet, Allah... İman edip Allah'a tevekkül edenler üzerinde şeytanın hiçbir yetkisi, sultanlığı yoktur dedi. Şeytan ona sultan olmaz dedi yani. Ona emredemez. Onu hükmü altına alamaz. Kime sultan olur? İman etmeyip Allah'a tevekkül etmeyenler üzerinde sultanlığı vardır. Onu peşinden sürükler. İpini onun boynuna bağlar, cehenneme onu sürükler. Her türlü yanlışı ona yaptırır. Her türlü fitneyi ona yaptırır. Önden gelir, arkadan gelir, sağdan gelir, soldan gelir. Allah bunların her birini neden anlattı? Biz anlayalım diye. Onun helesini anlayıp tuzağına düşmeyelim diye. Önden geldiğinde nasıl geliyor, neyi söylüyor? Ona... Geleceği gösterir. Önündeki hayatı gösterir. Şunu şöyle yapmazsan, bunu böyle yapmazsan, gelecekte evet, böyle zorluk yaşarsın, fakir olursun, yoksulluk çekersin, aç kalırsın. Aynı şekilde çocukları için önden gelir. Senin çocuğun geleceğini düşünmen lazım. Allah'ın emrini düşünmek yok. Allah'a güvenmek yok. Güvendirmez. Ona müsaade etmez. Arkadan gelir, geçmişi gösterir ona. Hem dünya hem ahiret için. Dünya için nasıl yapıyor? Geçmişte bak şöyle yaptın, böyle sıkıntı çektin. Bak şu, sana böyle muamele etti. Zora düştün, dara düştün. Bak sana yardım etmedi. Senin kendi işini kendin halletmen lazım. Hiç kimseye güvenmemen lazım. Başka bir tabir de kullanır, atasüzü gibi. Baban da olsa güvenme. Manevi olarak nasıl gelir? Kul Allah yolunda yürümek istiyorsa evet, geçmişi gösterir. Bak der, böyle böyle yanlış yapmışsın, böyle günahlar işlemişsin. Allah seni affetmez. Geçmişi gösterir. Sağdan gelince nasıl gelir? Sanki onun hayrini isteyen bir melekmiş gibi ona muamele eder. Sağdan gelmiştir. Şunu yaparsan böyle kazanırsın, şunu yaparsan ahireti şöyle kazanırsın. Eğer sen dünyayı böyle kazanırsan, Allah yolunda sarf edersin. Dolayısıyla ahiretiyle beraber kazanırsın der. Hem dünyayı kazandın, hem ahireti kazandın. Öyle bir şey yok. Allah öyle söylemiyor. Sağdan gelmiştir. Evet. Soldan gelirse nasıl söyle? Soldan gelirse sen iflah olmazsın der, senin işin bitmiş sen bu işi yapamazsın, beceremesin der bütün mesele Rabbine tevekkül ettirmemektir bunların hepsinde de bu vardır Rabbine tevekkül ettirmemek Bir de Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamın tevekkülü vardır. Allah'a tevekkülü vardır. Allah'ın ona tevekkül et emri vardır. Evet. Fe alallahi innallaha yuhibbul Emir hem Resulullah Efendimize hem bütün müminlere Rabbine tevekkül et. Allah kendisine tevekkül edenleri sever buyurdu. Bir de Allah Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için ne buyuruyordu? Rahmeten lil alemin buyurdu. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Biz sadece seni alemlere rahmet olasın diye gönderdik. Ama iş tevekküle gelince durum tam tersinedir. Evet buyurdu ayet kerime de. Vema وَمَا اَرْسَلْنَاكَ aleyhim وَك۪يلًا Biz seni onların üzerine vekil olarak göndermedik. Rahmet olarak gönderdik ama vekil olarak göndermedik. Çünkü vekil sadece Allah'tır. Sen hiç kimseye vekil olamazsın dedi yani. Rahmet olursun ama vekil olamazsın. Nasıl rahmet olursun? Eğer sana iman ederse, sana tabi olursa ona rahmet olmuş olursun. Rahmet olursun. Ama iman etmezse, o kendi tercihini imandan yana kullanmazsa sen ona vekilde değilsin. Seni hiç kimse üzerine vekil olarak göndermedik buyurdu. İnname ente nezirun. Vallahu ala kulli şeyin vekil. Hitabı yine Resulullah Efendimiz yaptı. Sen sadece nezirsin, uyarıcısın. Ve Allahu ala kulli şeyin vekil. Allah ise her şey üzerinde vekildir Her şeye vekil olan sadece Allah'tır dedi. Onun için bir tek Allah'ı vekil edilmek gerekiyor. Hiç kimse ebedi hayatını bir başkasına ısmarlayıp, o beni kurtarır demez, diyemez. O bana vekildir diyemez. Onun için Resulullah Efendimiz Fatıma annemize ne buyuruyordu? Sakın babam peygamberdir diye bana güvenmeyesin. Nefsini Allah'ın elinden satın al. Aynı sözü hem Harası Safiye'ye söylemişti, amcasına söylemişti. Yani biri yakınlıktan dolayı bana şefaat eder düşüncesini taşıdığında yardım eder, bana vekil olur düşüncesi taşıdığında evet uyarmış ikaz etmiştir. Allah'tan başka vekil yoktur. Allah'ın vekil ismi hiç kimseye hiçbir kula verilmez. Hiç kimse için bu bana vekildir, benim vekilimdir denmez. Vekalet bir tek Allah'a aittir. Bir tek Allah vekil edinilebilir. Mesela görüyoruz, duyuyoruz. Ben diyor falan şeyhe tabi oldum, benim şeyhim şöyle büyüktür, beni kurtarır. Bana yardım eder. Yani o benim vekilimdir demiş olur. Bu kelimenin manası, o benim vekilimdir demektir. Bana vekalet eder. Allah'ın huzurunda beni savunur demektir. Allah'ın huzurunda hiç kimse kimseyi savunamaz. Peygamberler de buna dahildir. Allah kurundan kulluk istiyor, avdiyet istiyor. Ondan Hazreti insan olmasını, kendisine halife olmasını ister. Peygamberin vazifesi rahmet olmaktır, vekil olmak değil, öyle buyurdu. Sen vekil değilsin dedi, hiç kimseye vekil olamazsın. Sen rahmet olursun, kime? İman edene, seni kabul edene, sana tabi olana, seni örnek olarak kabul edene rahmet olursun. Onun için şefaat dünyadadır, ahirette şefaat olmaz. Dünyadaki şefaat yarım kaldığında Allah akilette o şefaati tamamlatır. Nasıl? Biri bir mümine tabi olmuş. Mümin, sıradan bir mümin. Biri babasına tabi olmuş. Öyle farz edelim. Veya baba evladına tabi olmuş, hiç fark etmez. Tabi olmuş, ona uymaya çalışmış beraber Allah yolunda yürümeye çalışmışlar yardım etmiş Allah yolunda ona ama yeteri kadar olmamış ömür buna yetmemiş cenneti kazanamamış ahirette Allah o yardım edene şefaat hakkı verir sen dünyadayken bu kuluma yardım ettin cennete götürmek için çaba gayri sarf ettin ama yeterli olmadı eksik kaldı Herhangi bir şekilde şefaatini tamamla der. Sana şefaat hakkı verdim. Ona şefaat et. Dünyada yardım ettiğin gibi burada da ona sen yardım et. Bu şerefi o kulağı verir. Şefaat budur. Yoksa kendi kendini kandırıp işte biz falancaya uyduk, filancaya uyduk. Bizim peygamberimiz en büyüktür. Bizi kurtarır. Böyle bir şey yok. Bu kendi kendini kandırmaktır. Bu Allah'a kul olmaktan kaçmaktır. Ve entevellu fekul eğer onlar yüz çevirirlerse onlara de ki Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Eğer onlar yüz çevirirlerse senin davetinden yüz çevirirlerse dinlemezlerse de ki Allahu la ilahe illahu Allah bana yeter ondan başka ilah yoktur teveketu ve huve rabbul arşil azim ben azim olan arşın Rabbine tevekkül ettim de azim olan arşın Rabbine tevekkül ettim ben bütün alemlerin Rabbine tevekkül ettim. Arşın, göklerin, kürsünün Rabbine tevekkül ettim. Ben kendi gönlümün arşının Rabbine tevekkül ettim. Benim gönlüme hakim olan Rabbimin, Rabbime tevekkül ettim. Güvendim ona, De. Evet. Bir de Tevbe Suresi'nde Allah buyuruyor. Evet, buyurdu ki siz ona... Yardım etmezseniz, bu önemli de evleri. Allah ona yardım etmiştir. Evet, buyurdu ki, kafeler onu iki kişiden biri olarak Mekke'den çağırmışlardı. Onlar mağaradaydı. O, evet, yani Resulullah Efendimiz, arkadaşına üzülme dedi. Çünkü Allah bizimle beraberdir. Allah kendisine tevekkül edenlerle beraberdir. İşini kendisine bırakanların işini görür. İni'l hükmü illa lillah aleyhi tevekeltü ve aleyhi fal ytevekelil mütevekülün. Bu Yakup Aleyhisselamın duasıydı. Hüküm evet. Allah'ındır dedi. Hüküm sadece Allah'a aittir. Ben ona tevekkül ettim. Ben Allah'a tevekkül ettim. Tevekkül edenler ona tevekkül etsin. Kime söylüyor bunu? Çocuklarına söylüyor. Bir de Hû Suresinde Şuayb Aleyhisselam duasını öyle yapıyor. Aleyhi tevekeltu ve ileyhi öni. Ben sadece ona tevekkül ettim ve benim dönüşüm onadır. Dedi. Peygamberler de dua ederken ya da en zor anda Allah'a tevekkül ettiklerini beyan ederler. Bunu beraber birazdan anlayacağız <gülüyor> inşallah. İn yansur komullahı falagri belekum. Eğer Allah size yardım ederse hiç kimse size galip gelemez, gelmez ve in ve in Yazul kum, fmanze alazi yansuru kum, badi Allah. Eğer o sizi bırakırsa, ondan sonra size kim yardım eder? Fel etevak il müminin, müminler, mümin olduğunu iddia edenler. Allah'a tevekkül etsinler, Allah'a güvensin der. Kul eyühennas de ki ey insanlar kad caukumul hak min rabbikum size Rabbinizden hak gelmiştir. Ve men ihteda fe innemayehtedi li nefsihi. Her kim ki hidayete ererse Allah'ın hidayetini kabul ederse kendisi için hidayete erer. Ve men delle fe inna yedilu Her kim ki delaleti kabul eder delalete düşerse kendi aleyhinde delalete düşmüştür. Vema ma ana aleykum bi vekil. Evet. Ben sizin üzerinizde vekil değilim. Resulullah efendimiz hiç kimseye vekalet etmiyor. Hak gelmiştir. Dileyen iman eder, dileyen derareti tercih eder. İmanı tercih edenler, hidayeti tercih edenler kendisi için tercih etmiştir. Derarete kalanlar da kendi aleyhinde derarete kalmıştır. Evet. Ne dedi? "De ki ben sizin üzerinizde vekil değilim." Rabbiniz kem a'lemu bikum men yasha yerhamkum au in yasha yuazibkum ve ma ersalnak aleihim vekila Evet. Hesap Resulullah Efendimizdendir. Onun adına böyle de diyor. Rabbiniz sizi en iyi bilendir. Alim olan odur. O dilerse rahmetiyle muamele eder dilerse azap eder. Biz seni onların üstüne bir vekil olarak göndermedik diye buyuruyor. Yani Resulullah Efendimize ben sizin vekiliniz değil. Yanlış yaptınız, günah işlediniz. Allah dilerse affeder, rahmetiyle muamele eder, dilerse azap eder. Ben buna vekalet edemem. Allah'ın ne yapacağına ben hüküm veremem. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَحْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِمَانًا Bir kısım insanlar, müminlere düşmanlarınız size karşı insanları topluyorlar, asker topluyorlar onlardan sakının dediğinde bu sadece müminlerin imanını artırmıştır. Ve kâlû hasbunallâhu ve ni'mel vekil. Onlar Allah bize yeter. O ne güzel vekildir dediler. Bir de Allah'ı vekil olarak kabul etmeyip İman ettiğini Söyleyenler için Allah buyurdu Ha entum Ha ula'i Cadeltum anhum Fil hayati dünya Evet buyurdu ki Haydi siz dünya hayatında Onlara taraf oldunuz Onlar için mücadele ettiniz Yani bunlar Mümindir dediniz Bunlar Müslümandır dediniz. Fe mem yucadelu llahe anhum yawm el kıyame. Evet. Ya kıyamet günü Allah'a karşı onları kim savunacak? E men yekunu aleyhim vekila. Ya da onlara kim vekil olacak? Dünya hayatında savundunuz. Bunun imanı yeterlidir bu bu haliyle cennete gider dediniz. Evet, kıyamet günü, ahirette onları kim savunacak o gün? Allah'a karşı kim savunacak? Onlara kim vekil olacak? Evet. Allah soruyor, var mıdır vekil olan? Allah hükmünü nasıl vermişse bize düşen hükmünü öyle kabul etmektir. اَرَئَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَاهَهُ هَوَهُ اَفَا اَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا Nefsinin hevasını kendisine ilah edinen kimseyi gördün mü? Sen ona vekil olabilir misin? diye soruyor Allah. Nefsinin hevasını ilah edineni gördün mü? Görüyor musun onları? Sen ona vekil olabilir misin? diye soruyor Allah. Eğer biri nefsinin havasını ilah edinmişse, gücüne güvenmişse, kudretine güvenmişse, marına güvenmişse, mevkisine güvenmişse, herhangi bir şekilde nefsinin havasını ilah edinmişse, hiç kimse ona vekil olamaz. Çünkü vekil Allah'tır. Yani hiç kimse onu kurtaramaz. O kendi havasını Allah'a şirk koşmuş çünkü. Allah tattehizu min duni vekila. Allah'ın berisinde başkasına tevekkül etmeyin. Allah'ın berisinde ilahlar edinmeyin ve Allah'ın berisinde kimseyi vekil olarak kabul etmeyin, tevekkül etmeyin. Çünkü vekil ismi bir tek Allah'a aittir. İnna enzelna aleyke'l kitabe lin nasi bil hak. Evet. Muhakkak ki bu kitabı sana insanlar için hak olarak indirdik. Ve melihtede her kim ki hidayeti kabul eder hidayete ermek isterse nefsihi Bu kendisi içindir. Bu tercih ona aittir ve bu kendisi içindir. وَمَنْ ve evet. فَاِنَّمَا يَدِلُّ Her kim ki delaleti tercih ederse يَدِلُّ aleyha Bu kendi aleyhi nedir? Zararı kendisi nedir? وَمَا ente عَلَيْهِمْ bi vekil Sen onların üzerinde vekil değilsin. Allah'ın bütün isimleri için bu böyledir. Allah ayetler üzerinde tefekkür edin emrini vermişse, bizim ayetler üzerinde tefekkür edip Allah'ın muradını anlamaya çalışmamız lazım. Ayetlerin sonunda gelen Allah'ın isimleri, el esma husna o ayetleri izah eder. Bazen isimler genel olarak ikişerli gelir. Azizül Hakim gibi. İstisna olarak tek gelir. Vekil ismi istisna olarak tek gelen isimlerden Hiç başka bir isimle beraber gelmez. Vekil ismi hep beraber okuduk, tek başına gelir. Allah vekildir. Çünkü birçok ismi birden içinde barındırıyor. Ondan birçok ismin manasını içinde barındırdığı için. Başka bir ismin destekine ihtiyaç duymadığı içindir. Allah'ı ayetlerinden tanımamız gerekir, Esmaül Hüsn'a içinde bulunan ayetlerden tanımamız gerekir. Allah bir tek vekil olarak kendini vasfetti, vekil olan Allah'tır dedi. Resulüne de ben size vekil değilim de dedi ben size vekil olamam de, dedi. Ben, Allah beni nezil olarak, uyarıcı olarak göndermiş ama, size vekil olamam de, dedi. Bunun için, eğer biri, ebedi hayatını kazanmak istiyorsa, Allah'ı vekil edinmelidir. Allah'a güvenmelidir. Allah'ın vekil ismini hiçbir kula veremez. Peygamberler de buna dahildir. Verirse Allah'ın vahyini inkar etmiş demektir. Biri birine güvenirse Allah'ın vekil ismini inkar etmiş demektir. Allah'ın ayetlerini inkar etti demektir. Yardım etmek bu dünyadadır. Şefaat bu dünyadadır. Ahirette kimse kimseye vekil olamaz. Allah'ın zatına dönük isimleri vardır. Bir de sıfatlarına, isimlerine, fiillerine dönük isimleri vardır. Allah'ın vekil ismi, fiillerine dönük olan ismidir. Nasıl mesela? Allah'ın ehad ismi zata dönüktür Allah ehaddir Tektir Allah Zatında bir olandır Zata dönük isim Gafur ismi Fiile dönük bir isimdir Kul mahfret dilerse Allah mahfiret eder Fiile dönük Yani kulun önce fiil işlemesi lazım Fiili yapması lazım Ameli işlemesi lazım Duayı yapması lazım Sonra Allah'ın gafur ismi tecelli etsin. Allah'ın razak ismi de böyledir. Kerim ismi de böyledir. Afu ismi de böyledir. Vekil ismi de böyledir. Yani kul, Allah'tan kendisine kefil olmasını isteyecek, vekil olmasını isteyecek. Ondan sonra Allah ona vekil olacak. Yani kul Allah'a tevekkül etmeden, Allah ona vekil olmaz. Önce kulun Allah'ı vekil kabul etmesi lazım. Allah benim vekilimdir demesi lazım. Bunu söylemeden Allah ona vekil olmaz. Yani fiile dönük isimdir bu. Mesela Allah Resulullah Efendimizin üzerinden bize Allah'ı nasıl vekil edilmemiz gerektiğini anlattı. Resulullah Efendimiz hicret ederken en yüksek yere gelmiş, gidilmesi gereken en yüksek yere gelmiş o Sevr mağarasına, bütün çabasını, gayretini ortaya koymuş, bütün tedbirleri almış, ondan sonra Allah'a tevekkül etti. Allah bize yeter dedi. Üçüncüsü, Allah olan iki kişiye kim ne yapabilir dedi. Allah bizim vekilimizdir, o bize yeter dedi. Ama bütün çabasını, gayretini sarf etmiş ondan sonra. Onu vekil olarak kabul etmek demek, böyle tembel tembel oturup Allah bizim vekilimizdir demek değildir. Ne zaman ki elinden gelen her şeyi yaptın, Ondan sonra Allah benim vekilimdir Diyebilirsin Elinden gelen her şeyi Yapmadan yapacağın en ufak Bir şey daha varsa O benim vekilimdir diyemezsin Söylesen bile Allah sana vekil olmaz Vekil olsa ne yapar Vekil olsa anında müdahale eder Çünkü senin yapacağın Her şey bitmiştir Allah Vekil isminin tecellisini orada sana gösterir. Yardımını yapar yani. Evet, Allah'ın vekil isminin tecellisi için kulun ne yapması lazım? O ismi cezbetmesi lazım. Yani bütün fiilini ortaya koyması lazım. Sonra Allah benim vekilimdir der. Aynı zamanda Allah'ın vekil ismi, yani Allah'a tevekkül etmek, kulun kendi arziyetini bilip, kabul edip, Allah'ı vekil olarak kabul etmesidir. Benim gücüm bu kadardır. Ben bütün yapmam gerekeni yaptım, elimden geleni yaptım. Artık iş sana teslim ya Rabbi dediğinde, Allah onun vekaletini kabul eder. Elinden geleni yapmadan olmaz yalnız. Bütün vesilelere sarılacak, bütün sebeplere sarılacak, gerekeni yapacak. Sonra yapacağı hiçbir şey kalmayınca benim vekilim sensin ya Rabbi der demelidir. Bir de biri, bir kul Allah'ı kendisine vekil olarak kabul ettiğinde hiçbir şekilde ona itiraz etmemelidir. İtiraz ettiyse onu vekil olarak kabul etmemiş demektir, edememiş demektir. Yani hem Allah benim vekilimdir, hem hasbunallahu ve nimel vekil diyor, hem de şunu niye şöyle yapmadın, bunu niye böyle yapmadın demez. Vekil edin değilsen o zaman güvenmen lazım, itiraz etmemen lazım. O senin kadar bilmiyor mu? Vekil kabul etmek böyle değildir. Hem ben vekil olarak kabul ediyorum, hem de itiraz ediyorum. Bu, vekil olarak kabul etmemektir, tevekkül etmemektir bu. Yani tevekkül, Allah ile pazarlık yapmak değildir. Ben sana tevekkül edeceğim, sen de böyle böyle yap demek değildir. Rivayete göre Nemrut Hz. İbrahim'i ateşe atmaya karar verdiğinde Hz. İbrahim hiçbir şey söylemiyor. Onu yani dua etmiyor. O arada Cebrail aleyhisselam geliyor, benden bir isteğin var mı? diyor. O da yok diyor, isteğim yok. Hiç diyor, benden bir şey istemiyor musun? Yok diyor. Senden niye isteyeyim? O zaman diyor, Allah'tan iste. Allah'tan bir isteğin yok mudur? Allah'ım diyor, beni bilmesi, beni görmesi, benim duam olarak yeterlidir. Bir de benim ayrıca söylememe gerek yoktur. Hasbunallahu ve nimel vekil benim vekilim odur, o bana yeter. Vekil olarak o bana yeter, o ne güzel vekildir. Evet, Allah ne buyurdu ayet kelimede, biz de ateşe İbrahim için serin ve selamet ol dedik. Vekil olarak kabul etmek böyledir. Allah'ı vekil olarak kabul etmek. Buna iman etmek tevhidin gereğidir. İmanın gereğidir yani. Eğer biri mümin ise mümin aynı zamanda emin olan demektir. Rabbinden emin olan. Rabbine güvenen demektir. Tevekkül eden demektir. İmanın gereğidir. Şartıdır. Bir parçasıdır. İmanla aynıdır yani. Bu isim kulda nasıl tecelli eder? Bu ismin kuldaki tecellisi nedir? Bu ismin kuldaki tecellisi vekil olmak değildir. Halife olmaktır. Halife. Allah'a halife olmaktır. Allah'a yeryüzünde halife olmaktır. Eğer Allah'a yeryüzünde halife olduysa, Allah'ın vekili oldu. Başkasına hiçbir şekilde vekil olamaz. Ama Allah vekaletini ona veriyor. Halifesi olarak, sen benim adıma yeryüzünde hayatı düzende diyor. Benim adıma yaşa. İşi benim adıma yap. Bismillahirrahmanirrahim demek, Allah'ı vekil olarak kabul etmektir. İşi onun adına yapıyorum, onun adıyla yapıyorum diyorsun çünkü. Allah'ın vekil isminin kuldaki, kamil manadaki tecellisi, kulun kamil manada Allah'a halife olmasıdır. Onu temsil etmesidir. Allah'ın kendisine verdiği o halifeliği Vekaleti gereği gibi Yerine getirmesidir Allah vekil ismiyle imanı aynı Ayette zikretti Eğer biri iman etmişse Allah'a tevekkül etmişse Allah'a güveniyorsa Onun gönlü Cennete dönmüştür İman etmemiş Allah'a tevekkül etmiyorsa Bu gönülde cehenneme dönmüş bir gönüldür İmanı yarım yamalaksa gönlü de öyle yarım yamalaktır. Hem iman etmiş ama tevekkülü bir türlü beceremiyorsa cennetle cehennemin bir arada bulunduğu bir gönüldür bu. Biri ötekini çıkarır yalnız. Ya o cehennem olan taraf cennete döner ya da cennet olan taraf cehenneme döner biri ötekini çıkarır nasıl bazen Allah'a güveniyor bazen güvenmiyor ya da bazı konularda işine geldiği yerde güveniyor işine gelmediği yerde güvenmiyor cennetle cehennem arasında gider gelir okul şeytanla peygamber arasında şeytanla vahiy arasında gider gelir bir güveniyor, bir güvenmiyor. Güvenmeyince imanını kaybetmiştir. O o anda mümin değildir. Dile, diliyle istediği kadar Allah desin. İstediği kadar La ilahe illallah desin. Allah'ın vekil ismine iman etmek, Allah'a tevekkül edip Allah'ı vekil olarak kabul etmek insana neyi kazandırır? Önce o insanın gönlünü cennete döndürür. Allah'a güvenmiştir çünkü, emindir. Emindir ki Allah malikül mülktür. Mülkün malikidir. Allah Rabbin Nas'tır, insanların Rabbidir. O dilemeden hiç kimse kıpırdayamaz. Hiç kimse kendisine ne bir fayda verebilir ne de bir zarar verebilir. Bu şekilde iman eden biri Rabbine güvenir, tevekkül eder. Her anda Allah ile muhatap olduğunu bilir, iman etmiştir. Allah dilemeden hiç kimse ona fayda veremez. Allah dilemeden hiç kimse ona zarar veremez. Böyle biri her anda Allah iledir. Kim ne yaparsa yapsın Allah'ın orada bir muradi vardır. Orada bir imtihan vardır. Orada bir kazanma imkanı vardır. O, sebebe değil, sebebin sahibine bakar. Her anda Allah der. Allah kendisine nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, o muameleye razıdır, o muameleyi sever. Allah'ın o muameleyi niye yaptığına bakar, hikmetine bakar. Allah'ın muradına bakar, onun gereğini yerine getirmeye çalışır. O mutlaka güzeldir. Onun arkasında mutlaka hayır vardır. Muamele ne olursa olsun. Eğer biri Allah'a tevekkül ederse hep Allah ile beraber olur. Nasıl ki mağarada Resulullah Efendimiz üçüncüsü Allah olan iki kişiye kim ne yapabilir dedi. Allah ile beraberdir. Allah'a tevekküldür bu. Aynı şekilde Hz. İbrahim ateşe atılırken ''Hasbunallahu ve nimmel vekil'' dedi Allah ile beraberdir Endişe etmez Korkmaz Allah onunla beraberse O niye korksun? O buna iman etmişse Allah'ı kendisine vekil olarak kabul etmişse Allah'a güvenmez mi? Niye endişe etsin? Endişe etmez Aynı şekilde Yakup aleyhisselam Yusuf'u kaybettiğinde aynı şeyi söylüyor. Ben Allah'a tevekkül ettim, tevekkül edenler Allah'a tevekkül etsin diyor. İmtihan bu. Allah en büyük imtihana peygamberlerini tabi tutmuş. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? En büyük musibeti, imtihanı peygamberler yaşar. Sonra onlara yakın olanlar yaşar. Allah onu kamil insan, Hazreti insan yapmayı dilemiş. murad etmiş ki o büyük imtihana tabi tutuyor. Mesele imtihanı Allah'tan bilmektir. Bunu görmektir. Hasbunallahu ni'mel vekil diyebilmektir. Demediyse ikisi de cehennem oldu. Dünyanda cehennem oldu, ahiretinde cehennem oldu. Kaybettin. Allah'ın sana tanıdığı imkanı çöpe attın. Aynı şekilde Yusuf Aleyhisselam'a baktığımızda Allah onu da farklı imtihana tabi tutuyor. Kardeşleri onu kuyuya atıyor. Hasbunallahu ve nimel vekil dediyse gönül cennete dönmüş dedim. Değilse, değilse cehenneme dönmüş. Yusuf Aleyhisselam kuyudayken de aynı şekilde zindana atıldığında da bu böyledir. O gene Allah ile beraberdi. O gene hasbunallahu ve nimel vekil diyordu çünkü. Kuyuda da olsa, zindanda da olsa, o cennettedir. Ama onu kuyuya atanlar da, zindana atanlar da cehennemdedir. Kendi gönlündeki o haset cehennemindedir. Bu bütün peygamberler için bu böyledir. Her biri Allah'a güvenmiş, Allah'a tevekkül etmiş, Allah ile beraber olmuştur. Tevekkül imandır, güvenmektir çünkü, Allah'a güvenmektir. İmanın sonucudur, imanın meyvesidir. Eğer bir kul Allah'a güvenip tevekkül ederse, gönlünü cennete çevirir, hem de marifet cennetine, Allah'ı bilme, tanıma cennetine çevirir. Söyledim, fiile dönük isimdir. Sen Allah'ı kendine vekil olarak kabul eder, onu kendine vekil edinirsen, Allah senin vekilin olur. Allah vekaleti sana gösterir. Nasıl vekil olduğunu sana gösterir. Senin işini nasıl yürüttüğünü gösterir. Sana gösterir. Nasıl sana yakın olduğunu gösterir. Evet, i̇nsan bazen öyle sıkıntılar, sorunlar yaşar ki, artık benim yapabileceğim hiçbir şey yok der. Artık hiç kimse bana yardım edemez der. Ama bu mümin ise öyle söylemez. Ne söyler? Hasbunallahu ve nimel vekil Allah benim vekilimdir, ben Allah'a güvendim, ben Allah'a teslim oldum, ben işimi Allah'a havale ettim, der. Mesela biri olmuştur öyle, doktora gider, doktoruna der ki, sen kanser olmuşsun, örnek veriyorum. Böyle bir insana mesela kim, nasıl bir teselli verebilir? Bütün dünyayı ona versen teselli edebilir misin? Edemezsin. Böyle biri ne yapmalıdır? Ona nasıl teselli vermek gerekir? Ne, ne derse teselli bulur. Elbette ki hasbunallahu ve niyemel vekil derse, Allah ona vekil olur. Onu ona gösterir. Dünya bir imtihan yeridir. Önce bunu kabul etmek, buna iman etmek gerekir. Allah nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, sürekli kuluyla arasındaki perdeyi kaldırır. Perdeyi kaldırmak için imtihana tabi tutar. Mesela biri, Sağlığını kaybeder, sıhhatini kaybeder. Bununla beraber acziyetini anlar, acizliğini tadar. O acziyetini tatmakla beraber Allah'a döner. Hiçbir şifanın olmadığı bir yerde Allah'a dönmekten başka çaresi kalmamıştır çünkü. Allah huğrunu kendisine döndürmüş. arziyetini ona tattırmış. Dünyanın faniliğini ona tattırmış. Kendisine dönmesine ne yapmıştır? Yardım etmiştir. Bu imkanı ona sonuna kadar tanımıştır. Döndürmüştür kendine. Böyle bir hastalık rahmet midir, zahmet midir? Dünyayı kaybedebilir ama ahireti kazandı. İmanı kazandı. Allah'a tevekkül etmeyi kazandı. Aynı şekilde biri zahiri olarak marni kaybedebilir. İflas edebilir yani. Her şeyini kaybedebilir. Çevresindeki insanları kaybedebilir. Herkes ondan yüz çevirebilir. Aslında bunu arkasında Allah ona başka ikramlarda bulunmuştur. Eğer Allah'a dönük olursa, yüzü Allah'a dönükse neyi kazanır? O görür ki onu hiçbir şekilde terk etmeyen bir dostu vardır. Allah'tır o. Kendisine dönmesini beklediği bir dost vardır. Hem de hakiki dost. Hiçbir şekilde kendisinden yüz çevirmeyen dost. Yeter ki ona dönsün. Ben tövbe ettim desin. Sana döndüm ya Rabbi desin. Evet, o kul görür ki bir tek dost varmış, o da Allah'mış. Sahte dostları tanımış olur, yaşek dostu anlamış olur. Yaşek dosta dönünce, onunla olunca, onunla beraber ebedi hayatını kazanmış olur. Ona güvenmiş olur. Hiç kimseyi vekil etmemesi gerektiğini anlar vekilin Allah olduğunu anlamış olur. Böyle bir musibet nimet midir, musibet midir? Bakmak lazım. Bakışımıza göre durum değişiyor. Ya Allah'a göre anlarız ya da şeytana göre, nefsimize göre. Allah'a göre baktığımızda dünya bir imtihan yeri, imtihan, kazanma imkanı demekti. Allah her anda kuluna muamele ederken ikram ediyor. Verirken ikram etmiş, etmiştir, alırken ikram etmiştir. Saati verirken de ikram etmiştir, hastalığı verirken de ikram etmiştir. Mali verirken de ikram etmiş, alırken de ikram etmiştir. Verirken dünyadan ikram etmiştir, alırken ahiretten, ebedi hayatından ikram etmiştir. Onun için Allah'ın bütün muamelesi rahmettir, hayırdır. Bize düşen Rabbimize dönüp, Rabbimizi bütünüyle kendimize vekil olarak kabul etmektir, O'nu vekil edinmektir, O'na güvenmektir hasbunallahu ve nimbel vekil demektir. Evet. Allah'ın vekil ismi Kur'an'da sadece Allah için kullanılan bir isimdir. Allah kuluna tercih hakkı vermiştir. Allah'a güvenip güvenmeme tercihini kul gene kendisi yapar. Ama elinden geleni yapmadan ben Allah'a tevekkül ettim demek Allah'a saygısızlıktır. Allah sorumluluğu sana vermiş, bu sorumluluğu senin yerine getirmen lazım demiş. Biz de sorumluluğu kabul etmeyip Allah'ın üzerine atarsak sen yap sen benim vekilimsin, sen yap dersek, bu Allah'a saygısızlıktır. Saygısızlığın en büyük ülkidir. Sen elinden geleni yap, gör bak Allah nasıl sana vekil olsun, Allah nasıl sana kefil olsun, Allah işini nasıl görsün, o zaman görürsün. Ama yok, ben bir şey yapmayayım, ben uğraşmayayım, ben çalışmayayım, ben çabamı, gayretimi sarf etmeyeyim, Allah yapsın. Bu Allah'ın kendisine yüklediği sorumluluğu tekrar Allah'ın üzerine atıp işi sen yap demektir. Yahudilerim Hazreti Musa'ya söylediği gibi Allah emre ediyor, söyle o şehre girsinler. Onlar oraya girdi mi? O onlarındır dedi Allah. Yahudiler ne dediler? Orada güçlü, kuvvetli adamlar var, insanlar var. Bizim onlarla savaşmamız mümkün değildir seninle Rabbin gidin savaşın ne zaman siz savaşı kazandınız biz geliriz dediler seninle Rabbin gidin savaşın üzerine düşeni yapmayıp Allah yapsın diyen zihniyetle seninle Rabbin gidin savaşın diyen zihniyet aynı zihniyettir böyle olmaz herkes hem dünyası hem ahireti için elinden geleni yapmalıdır adam gibi Eğer insan olmayı kabul ettikse bu böyledir. Elimizden geleni yapacağız, sonra ne yapıyoruz? Allah benim vekilimdir. Deriz, dememiz lazım. Bunu söyleyen adam dağ gibi durur, dağ gibi. Öyle dağa taş alsan dağa bir şey olmaz. Öyle durur. Hem Allah benim vekilimdir diyor, öfürsen düşüyor. İsyan ediyor, küfre düşüyor. Bu nasıl... Allah'ı vekil edinmektir. Allah'ı vekil edinmek demek, Allah ile beraber olmak demektir. Allah'a güvenip sırtını Allah'a dayayan, ona tevekkül eden nasıl sarsılır? Allah'a tevekkül eden hiçbir şekilde, hiçbir şeyden korkmaz, endişe etmez. ona güvenmiştir çünkü umutsuzluk taşımaz hiçbir şekilde umudunu kaybetmez, isyan etmez o bilir ki Rabbi tevekkül edilmeye layıktır güvenilmeye layıktır yani sen ona güvenirsin de o senin güvenini nasıl sarsar? sarsar mı? Yakışır mı bu ona? Sen işi ona havale edersin de o işi yapmaz mı? Gereğini yerine getirmez mi? Ama elinden gelen her şeyi yaptıktan sonra Allah'a tevekkül edene hiç kimse bir şey yapamaz. Hiç kimse bir zarar veremez. Diyelim ki onu alıp bir yere hapsetseler, ne olur? Ona ne yapmıştır? Hiçbir şey. Zahiri olarak bedeni orada olmuş olsa bile, onun ruhu açtadır. O Allah iledir. Sadece kendisini oraya hapsedenlere acır. Ne kadar kötü durumda olduklarını seyreder. O Allah iledir Hayat bir imtihan yeridir Bazen gerçekten insanı boğar gibi oluyor Bütün imkanlar tükenebilir Bütün kapılar kapanabilir O zaman ne yapmak lazım? Söylenecek tek söz vardır Müminin söyleyeceği tek söz nedir? Hasbunallahu ve nimel vekil Ne buyurdu? Allah kuruna vekil olarak Yetmez mi? Nasıl yetmez? Elbette ki yeter. O yeterdir. Böyle söyledinse ona güven. Elinden geleni yapmışsın, elinden başka hiçbir şey gelmiyor. Güven ona. Şeytan çevrendeki insanlara binebilir. Onları kullanabilir. Hepsiyle beraber senin üzerine gelebilir hiçbir şey yapamıyorsun Siyahı beyaz beyazı siyah diye takdim eder yapman gereken şey nedir? hasbunallahu ben emel vekil ona güvenmen lazım ondan emin olman lazım biri sana zulmedebilir hiçbir şey yapamayabilirsin iftira atar bütün deliller senin aleyhi nedir? Yapman gereken şey nedir? Allah benim vekilimdir. Seni Allah'a havale ettim demektir. Bitti. Allah onun işini bitirir. Eğer gerçekten öyleyse. Elbette ki sadece darlık zamanında, yokluk zamanında hastalık, sıkıntı, musibet zamanında bunu söylemek yetmez. Nimet içindeyken de bunu söylemek gerekir gerçek mümin Allah ona olan nimetini ne kadar arttırırsa arttırsın hali değişmeyendir Allah nimeti ikram etmiş nimeti aldığında hatta bütün nimetleri ondan aldığında da hali değişmeyendir işte mümin budur veli budur çünkü o daha önce de mara güvenmemişti. Nimete güvenmemişti. O Rabbine güvenmişti. Varlıkta da, darlıkta da, evet, benim vekilim Allah'tır demişti. Ne marını Allah'a şirk koşmuştu, güvenip, güvenip tevekkül etmiş, ne de bir başkasını, ne de başka şeyleri. Evet. Doğrusunu söylemek gerekirse... Gerçek manada Allah buyuruyordu, doğrusu Allah'a şükreden kullarım pek azdır dedi. İnsanların çoğu akletmez dedi. İnsanların çoğu şükretmez dedi. İnsanların çoğu iman etmez dedi. Evet, gerçekten Allah'a şükreden pek azdır. Allah'a tevekkül eden, Allah'a iman eden, akrini kullanan gerçekten pek azdır. Allah kurundan bir şeyi istiyorsa, o mutlaka kolaydır. Allah bana tevekkül edin dediyse, bana güvenin dediyse bu kolaydır. Kimin için? Mümin için. Mümin değilse çok zordur o. O böyle göğe tırmanır gibi zorlanır. Dağa tırmanır gibi zorlanır. Nasıl güveneyim? Güvenmez. İman etmemiş. Allah'a güvenmek imandır. Allah'ı vekil olarak kabul etmeyen neyi vekil olarak kabul ediyor, neye güveniyorsa onu Allah'a şirk koşuyor. Ve Allah şirki de affetmiyor. Hem ben Allah'a iman etmişim, ben müminim deyip Allah'a güvenemiyorsak imanımızı gözden geçirmemiz gerekir. Niye böyleyiz? Hani biz iman etmiştik? Hani mülk Allah'ındı, hani Allah dilemeden ağaçtaki yaprak düşmezdi, hani o dilemeden hiçbir şey olmazdı. Bütün zenginler bir araya gelse, ikram edenler bir araya gelse Allah dilemedikçe hiç kimse, kimseye bir fayda verip ikram edemezdi. Allah ait kelimi de öyle buyuruyordu. Bütün Şerdekiler, hepsi bir araya gelip sana bir zarar dokundurmak isterseler, Allah dilemedikçe sana bir zarar dokunduramazdı. O zaman niye korkuyorsun, niye endişe ediyorsun? Bu ayetlere böyle mi iman etmişiz? Evet, bir beşer olarak kendini korumak o endişe başka bir şeydir. Elimizden geleni yaptıktan sonra ona güvenmemiz gerekir. Teslim olmamız gerekir. Vekil olarak kabul etmemiz gerekir. Allah hepimizi Allah'ın vekil ismine iman edenlerden eylesin. Allah'ı kendisine vekil olarak kabul edenlerden eylesin. Amin. Allah hepimizi Allah'ı kendisine vekil edip ona güvenip ona teslim olanlardan eylesin. Amin. Diyorlar ki hac süresi 40 gündür. Hacın bir süresi var mıdır? Hacın süresi 40 gün değildir. Dinimizi Allah'ın kitabından öğrenmemiz gerekir. Hac, bayramın dört günüdür. Evet, bir de Arefe günü beş gün. Arefe günü Arafat'ta olman gerekiyor. Bayramın birinci günü, farz olan haç tavafını yapıp saygı etmen gerekiyor. İlk gün, büyük şeytani taşıyorsun. Sonraki üç günde üç şeytani taşlıyorsun, haç tamam olmuş olur. Onun için haç ilk beş gündür. Son gün olmasa olur mu? Olur. O zaman dört gün. Arefe ile beraber dört gün olmuş olur. Yok kırk gündü, yok on gündü, böyle bir şey yok. Süre budur. Ama ondan önce gitmişsen, tavaf edersin, ziyaretleri yaparsın. Ya da ondan sonra ayağa kalırsan aynı şekilde tuhaf yaparsın, ömre yaparsın öncesinde sonrasında. O sana kalmış bir tercihtir. Ama sadece orada dört gün bulunmak yeterlidir. Yeterlidir. Arefe günü ve bayramın ilk üç günü. Bazen elimden geldiğince sabrediyorum ama bazen de isyan ediyorum. Bu Allah'a ortak koşmak olur mu? Cevap evet. Yüzde yüz Allah'a ortak koşmaktır. Allah'a şirk koşmaktır. Kişi o halde ölürse imansız gider. Kafir olarak ölmüş, münafık olarak ölmüştür. Müşrik olarak ölmüştür. Sonra tövbe edip dönebilir. Ben Allah'a döndüm der. İsyanından vazgeçti, tövbe etti. Hadi bir sefer yaptı bunu, bir sefer şeytanın böyle bir tuzağına düştü. İkinci sefere düşmek ona mümine yakışmaz. Resulullah Efendimiz ki, aleyhissalatü vesselam, mümin bir delikten iki sefer ısırılmaz. Yani biri parmağını bir deliğe soktuğunda, yılan ısırırsa, bir şey oradan ısırırsa, bir daha parmağını oraya sokar mı? Sokmaz. Akli varsa sokmaz. Mümin akıllı kimsedir dedi. Bir sefer şeytanın tuzağına düştüğünde, ikinci sefer aynı yerde şeytanın tuzağına düşmez dedi. Bu yanlış yapma açısından değil, günah işlemi açısından değil, bu isyan açısından, şirk açısından bu böyledir. İnsan Allah'a nasıl isyan edebilir? Bunu anlamış değilim. Yeminle söylüyorum ben bunu anlamıyorum. Hem insandır, hem akıllıdır, hem ben Allah'a iman etmişim diyor, Allah'a isyan ediyor. Ben bunu anlamıyorum, benim aklım buna ermiyor. Bunu anlayan biri varsa bana anlatmalıdır. Nasıl olur? Sen insansın, beni Allah yaratmış diyorsun, ben ona iman etmişim diyorsun, ona isyan ediyorsun. Hangi cesaretli? Nasıl? Nasıl oluyor bu? İnsan olmakla, mümin olmakla, müşrik olmak nasıl bir arada bulunabilir? Biri hem mümin hem müşrik nasıl olur? Hem mümin hem münafık nasıl olsun? Nasıl olabilir böyle? Ben bunu anlamıyorum. Yeminle söyledim. Aklım bunu almıyor. Ben herhalde bu şaka yapıyorum. Böyle olmaz diyorum yani. Nasıl olabilir böyle? Bakıyorsun mümin gibi durmuş. İçine gelmeyince Allah'a isyan ediyor. Allah Allah. Benim kızım uyuyunca birden korkarak uyanıp ağlıyor, gözlerini açamıyor, kupkuru oluyor, dua okuyoruz ama yine de kendine gelmiyor. Ne yapmalıyız? Belki görmüşsünüz, çocuklar ameliyat olduğunda, büyükler için de öyledir, narkoz verdiğinde uyanıyor, feryat ediyor, ağlıyor ama kendine gelmiyor. Beynin bir bölümü uyanmış, bir bölümü uyanmamıştır. O anda gözünü de açamıyor. Açsa da göremiyor zaten. İşitmiyor da. Beynin, beynin o gözü, kulağı çalıştıran tarafı uyanmamış. Ama daha sonra bakıyorsun kendine geliyor. Çocuk büyüyünce bu hal geçer. Belki uykusuzunda bir düzensizlik vardır, ama şey bu hal geçiyor. Geçen hafta günde en az bir saat hamd edip tefekkür edin dediniz, bize biraz daha anlatır mısınız? Bir de yarım saat, yarım saat yapsak olur mu? Olur. Yani soruyu tamamlayayım, bunu tekrar şey yapacağız inşallah. Ya Sabah namazı kılmayanın imanı ondan küsüyor diyorlar. Doğru mudur? İftira. Öyle şöyle söylüyorlar, böyle söylüyorlar demekle din olmaz. Allah neyi söylediyse, Resulü neyi söylediyse o. Bunun dışında bir şey söylersek, ilave edersek bu bid'at olur. Bid'at küfürdür. Resulullah Efendimiz, her bid'at küfürdür, her bid'atçı cehennemliktir buyurdu. Çünkü dinde olmayan bir şeyi söylediğinde o dindeki başka bir şeyin yerini alır. Ne kimsenin dine zam yapmaya, ne de iskonta yapmaya hakkı yoktur. Geçen hafta Esma-ül Hüsna'yı tefekkür edin demiştiniz. Ben biraz tefekkür ettim ama hepsi birbiriyle çok yakındı. Bunu biraz açıklar mısınız inşallah? Bir sohbetinizde buyurmuştunuz, Allah'tan herhangi bir şey istediğimiz zaman Allah kıskanıyor. Aşığın, şirkinin cezası cehennemdir. Allah'tan herhangi bir şeyi istediğimiz zaman, haşa, Allah nasıl kıskandır? Öyle değil. herhangi bir şeyi Allah'ı sever gibi seversek ya da Allah'tan daha çok seversek ve bunu Allah'tan istersek Allah bunu kabul etmez. Bunu böyle, sözümü böyle anlamak gerekir. Ama Allah'a iman etmişsin. Allah'ı her şeyden çok seviyorsun. Her şeyi Allah'tan isteyebilirsin. İstemen de lazım. Ama o istediğini Allah'ın önüne koyarsan onu Allah'tan daha çok sever ya da Allah'ı sever gibi sevmişsen bunu Allah'tan istiyorsan bunu alamazsın Allah seni böyle bir köfürden korur bunun cezası cehennem midir? evet cezası ebedi cehennemdir Bir kadına kocası güzellikle kapanmasını söylüyorsa, kadın kapanmıyorsa, kızıyorsa, olmuyorsa, dövüyorsa, yine de kapanmıyorsa adam ne yapmalı, boşanması gerekiyor mu? Cevap hayır. Hayır, kesinlikle hayır. Böyle bir düşünce bile yanlış bir düşüncedir. Birine bir şeyi öğretirken, onun mutlaka rahmetle olması lazım, güzellikle olması lazım, sevdilerek olması lazım. O buna iman etmemişse sen, o kapansa ne olur, kapanmasa ne olur? 20 yaşına kadar öyle yaşamış, 30 yaşına kadar öyle yaşamış. Hadi bunu değiştir. Bu birden olmaz. Onun için güzellikli olması lazım, sevdirerek olması lazım, rahmetli olması lazım. İki çocuk annesini, eşi sürekli dövüyorsa, boşanalım diyorsa, kadını, kadını aşağılıyorsa, kadın ne yapmalıdır? İki çocuk annesini böyle sürekli dövmek doğru mudur? Elbette ki doğru değildir. Hiç kimse böyle bir hakkı sahip değildir. Bu hayatı anlamamaktır. Bu Allah yokmuş gibi kuruna muamele etmektir. Bir adam kölesini dövüyordu. Resulullah Efendimiz'in döneminde köleler vardı. Kölesini dövüyordu. Resulullah Efendimiz, tabii arkası dönük olduğu için Resulullah Efendimiz'i görmüyor. Diyor Resulullah Efendimiz buyurdu ki, Her kudretlinin üzerinde bir kudretli vardır. Asıl kudret sahibi olan Allah'tır. Ne demek? Senin gücün ona yetiyor, sen döyüyorsun. Allah sana bir gazap ederse görürsün o zaman. Adam dönüp Resulullah Efendimiz'i görünce, tabii af diledi, buyurdu ki ben af etme yetkisine sahip değilim. Senin dövdüğün adam oradadır. Allah ona dönüp dedi ki, ben seni azat edersem beni affeder misin? Affederim dedi. Onu azad azat diyor. diyor Resulullah Efendimiz buyurdu, eğer böyle yapmasaydın, o seni affetmeseydi. Allah'ın gazabına uğrardı. Öyle gücün yetmiş, dögmüşsün. Yok çocuğumdur döverim, yok hanımımdır döverim. Döverim de severim de sana ne? Bunu Allah'a söyleyemezsin. Allah eğer sana mühlet vermişse, sana gazap etmemişse, yerin dibine batırmamışsa, o gazap birikiyor demektir. Bunun sonu cehennemdir demektir. Bırakın dövmeyi, bırakın sövmeyi, hakaret etmeyi, küçümsemeyi. Sadece birinin kalbini kırsan bile oradan Allah gazap ediyor. Çok iyi zaman insan Allah'ın gazabına uğramıştır ama bunun farkında değildir. Allah'ın nazarıyla nazar etmediği için bunu anlamıyor. Gazaba uğramış, bunu bilmiyor. Allah o gazab ettikleriyle yaptığı muameleyi ona yapıyor, bunu anlamıyor. Bunu fark etmiyor. Yaptığı zulme devam ediyor, zannediyor ki yaptığı zulüm yanında kalır. Hiç kimsenin yaptığı zulüm hiçbir şekilde yanına kar kalmaz. Evet, esma ül Hüsna'yı tefekkür ederken sadece bir ismi tefekkür etmemiz lazım. Birbirine benzer gibi görünüyor ama isimleri tek tek anlattıkça bu anlattığımız isim esma Hüsna'dan yedinci isimdi. Her birinin ayrı ayrı olduğunu anlarız, anlamışız inşallah. Onun için sadece tek bir isim üzerinde tefekkür etmemiz lazım. Diyelim ki ondan sonra tefekkür ettik. O tefekküre davamadık. Orada durduk. Bekleyin. Bekleyin açılır o. Allah onu açar. Mesela, Allah'ın vekil ismi üzerinde Allah ile sohbetimizi nasıl yapmamız lazım? Allah'ın vekil ismine imanımızı nasıl tazelememiz lazım? Nasıl? Allah'ı kendimize vekil etmediğimiz, edilmediğimiz için nasıl af, nasıl mağfiret dilememiz lazım? Evet. Ne diyoruz? Allah'ın vekil ismi üzerinde tefekkür ederken, Ya Rabbi sen vekilsin. Sen güvenilmeye layık olansın. Vekil edinilmeye layık olansın. Ama biz gerektiği gibi, gereği gibi seni vekil edinemedik. layık olduğun şekilde sana güvenemedik, eşimize güvendik, işimize güvendik, arkadaşımıza güvendik, malımıza güvendik, gücümüze güvendik, sahatimize güvendik. Bunların hepsinin senin kudretinde olduğunu unuttuk ya Rabbi. Dilediğini, aziz ettiğini, dilediğini, zelil ettiğini unuttuk ya Rabbim. Senin emrin olmadan, hükmün olmadan, bir yaprağın bile ağaçtan düşmeyeceğini unuttuk ya Rabbim. Sebebi gördük ama sebebin sahibi olan seni göremedik. Seni unuttuk ya Rabbim, yok saydık, yokmuşsun gibi davrandık. Bunun için senden af diliyoruz ya Rabbi. Mahfilet diliyoruz ya Rabbi. Bunun için tövbe ediyoruz ya Rabbi. Bizi bizden daha iyi bilen sensin ya Rabbi. Eğer biz kendimize zulmettiğimizde bizi affetmezse biz hüsrana uğrayanlardan oluruz ya Rabbi bunun için afına sığınıyor mağfiretine sığınıyoruz ya Rabbi vekil ismine layık olduğu şekliyle iman etmeye karar verdik ya Rabbi seni kendimize vekil edinmeye kefil edinmeye karar verdik ya Rabbi senden başka tarafa dönmemeye başka şeylere Güvenmemeye karar verdik ya Rabbi. Bizi kendinden başka tarafa dönderme ya Rabbi. Bizi bir an bile kendinden mahrum, gafil eyleme ya Rabbi. Bizi bütünüyle sana tevekkül edenlerden eyle ya Rabbi. eğer gerçekten sana güvenmiş olsaydık, seni kendimize vekil edilmiş olsaydık, halimiz böyle olmazdı ya Rabbi. Hiç kimsenin önünde, hiçbir şeyin önünde eğilmezdik ya Rabbi. Hiç kimseden, hiçbir şeyden, Hiçbir şey beklemezdik ya Rabbim. Çünkü mülkün sahibi sensin. Nimetini veren sensin. Onu alan sensin. Bizi yaratan sensin. Öldürecek olan sensin. Hesaba çekecek olan sensin. Onun için güvenilmeye dayık olan, vekil edinilmeye dayık olan da sensin ya Rabbi. Diyor ve devam ediyoruz. Bundan sonra bırakalım açılır. Bundan sonra kendi özel halimizi, hayatımızı ortaya koyarak devam etmemiz lazım. Ya Rabbi, şurada sana güvendim, şurada seni vekil edindim, şu işimde bana şöyle yardım ettin. Burada şu işimde seni unuttum. Umutsuzluğa düştüm, uçuruma düştüm, şeytana uydum, şeytanın peşinde gittim, isyan ettim, küfre girdim, seni unuttum. Evet, hayatımızı önümüze koyup hayatımızla tefekkür etmemiz lazım. Hayatımızı hesaba çekmemiz lazım. Doğru olan yerleri tasdik edip, yanlış olan yerleri de ne yapıyoruz? Oradan çıkarmak için Tevbe ediyoruz, istiğfar ediyoruz. Düzeltiyoruz orayı. Yarın kıyamet günü Allah'ın elimize verdiği, vereceği kitabı burada düzeltiyoruz. Düzeltmemiz lazım. Düzelteceğiz inşallah. Allah hepinizden razı olsun.